Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, Avrupa ne konuşuyor bugün? Bakalım, öğrenelim. Ee, ne konuşuyor? Euro Topics bültenlerinden derlediğim haberlerde ve yorumlarda. Bugün Almanya'nın Katar'la yaptığı bir enerji anlaşması var, ondan bahsedeceğim. Ee, ayrıca Fransa'da boğa güreşi tartışması var, ondan bahsedeceğim. Ama önce Çin'le başlamak istiyorum. Çin'de geçen hafta sonu bu ülkede hiç de alışık olmadığımız şekilde farklı kentler, kentlerde protestolar düzenlendi. Bu protestoların görünür nedeni 3 yıldır süren ve milyonlarca insanı etkileyen sıkı COVID politikaları... Çin yönetimi sıfır Covid politikası kapsamında son derece sıkı önlemler uyguluyor. Bunun sonuçlarından birisinin geçen hafta Sincan'da çıkan bir apartmanda çıkan yangında 10 kişinin ölmesinin de e, ölmesinin nedenleri arasında bu sıfır covid politikası önlemlerinin de olduğu söyleniyor. Şöyle ki apartmanda yangın çıkıyor e, ama iddiaya göre oraya itfaiye aracı ulaşamıyor barikatlar nedeniyle ya da bazı evlerin kapısı kilitli olduğu için insanlar dışarıya çıkamıyor. Yetkililer bunu reddetti. Reddediyorlar bu iddiaları ama sonuçta ölen 10 kişi var ve bu e, protestoları tetikleyen e, nedenlerden birisi olmuş e, gibi görünüyor. Netice itibariyle hafta sonunda farklı kentlerde protestolar düzenlendi. Pazartesi günü de insanlar bir araya geldi ama e, büyük bir polis grubu e, sayesinde e, bu protestolar engellendi. Salı günü ise sağlık yetkilileri işte halkı anlıyoruz ve rahatsızlıkları azaltmak için elimizden geleni yapacağız şeklinde bir açıklama yaptılar. E, ama yine de dediğim gibi Çin'deki bu protestolar oldukça sıra dışı biraz daha yakından bakmak gerekiyor. nedenlerine geçmeden önce e, bir Çin'deki COVID'in durumuna ilişkin bazı yorumlar var onları aktarayım. Örneğin Danimarka'dan Gülens Post'ın gazetesi Çin'deki durumu Çin'deki bu hala 3 yıldır süren COVID'in nedenlerini şöyle açıklamış. Dünyanın geri kalanı tarafından kullanılan aşılardan apaçık daha az etkili olduğu gerçeğine rağmen yalnızca kendi aşılarını kullanmakta ısrar ediyorlar. Ayrıca tek bir enfeksiyon vakasıyla birkaç milyon nüfuslu şehirleri haftalarda, haftalarca hatta bazen aylarca felce uğratacak şekilde acımasız kapatma politikaları izliyorlar ve böylece sürüp bağışıklığının oluşmasını engelliyorlar diye açıklamış bugün gelinen durumun sebebini yani daha az etkili aşı ve e, kapatma politikalarıyla sürü bağışıklığının engellenmiş olması e, İtalya'dan Kore'ye dele Serada şöyle bir yorum var e, şu an için günlük enfeksiyon sayısı yaklaşık 40 bin'e sınırlı ancak Çin Batı'dakinden daha az etkili aşıları daha az yaygın aşılaması ve daha az hazırlıklı hastaneleriyle bugün yeniden açılsa önümüzdeki 6 ayda 363 milyon enfeksiyon ve 620 bin ölüm vakası görülebilir diyor. Dolayısıyla Çin'de hala devam eden covid Ciddi bir risk teşkil ediyor ama dediğim gibi işte buna karşı da son derece sıkı önlemler alınıyor ve bu önlemler durdurmak bir yana işte aylardır devam etmesine sebep oluyor. Covid'in hatta yıllardır ama protestoları tetikleyen neden ya da görünürde öne çıkan neden bu olmakla birlikte. Ee, Devlet Başkanı Şii'ye istifa çağrıları da ne, duyuluyor. Yine İsveç'ten Dagens Nyheter gazetesindeki bir yorumcu e, şöyle e, yorumcu e, bu Covid'in e, Çin'deki eksik olmayan STK'ların yerine aldığını. Ve STK'lar normalde protestoları örgütler işte muhalifleri bir araya getirir e, ama şimdi COVID e, politikaları bu eksikliği STK'ların eksikliğini dolduruyor diyor şöyle açıklamış. E, Çin'de protestoları bastırmak genelde kolay olur çünkü ülke muhalif güçleri destekleyen ve bir araya getiren e, çeşitli sivil toplum örgütlerinden yoksun. COVID politikası bir nevi bu eksikliğin yerini dolduruyor. ''Zenginleri ve fakirleri, gençleri ve yaşlıları, öğrencileri ve iPhone fabrikasında çalışanları harekete geçiriyor.'' Şangay'da yaşayan şehirli orta sınıf, 4000 bin kilometre ötedeki Sincan'da ezilen insanlarla duygudaşlık kuruyor. Bu Çin'de 1989 baharından bu yana en önemli anlara tanıklık edilmesinin nedenleri arasında e, bu da yer alıyor demiş. E, bu 89 ba baharından bu yana e, en önemli anlar. E, bu ifadeye başka yorumlarda da rastlamak mümkün. Örneğin İspanya'dan El Mundo gazetesi şöyle diyor: "Hareket her ne kadar henüz bir devrime dönüşmüş olmasa da 1989'da Tiananmen Meydanı katliamı ile sonuçlanan öğrenci protestolarını anımsatıyor. O tarihten beri ilk kez yeniden özgürlük ve demokrasi çağrıları yapılıyor. Üstelik çok sayıda genç tarafından." Yani protestolara daha derinde daha yaygın bir rahatsızlığın dışa vurumu olarak görüntüsü olarak yorumlayan pek çok yorumcu da var. Ancak Almanya'nın medyasından Taz'ın Çin muhabirinin yorumunu da aktarayım. E, bu muhabir şey diyor. E, Devlet Başkanı Şi'nin iktidarın tehdit alt, altında olduğunu söyleyenler ye, yanılıyorlar. E, bu kişiler Çin'deki tinsiz sansürün gücünü ve iç güvenlik aygıtının göz korkutucu tesirini hafife alıyorlar. Ayrıca ülke yıllardır eleştirel medyadan ve STK'lardan yoksun. Dahası pek çok Çinli'nin öfkesi Pekin'deki merkezi hükümete yönelik değil korona politikasına yönelik halk abartılı kapanma tedbirlerini e, yerel mahalle komiteleri tarafından gücün kötüye kullanılması olarak görüyor. Yani totaliter bir sistemin sonucu olarak değil de e, yerel mahalle komitelerinin gücünü kötüye kullanması olarak görüyor şeklinde e, bir yorum yapmış. E, Çin'le ilgili durum böyle protestolar var ama bunlar e, ne kadar e, derin e, ve yaygın e, bir rahatsızlığın e, dışa vurumu, ne kadar böyle daha küçük yerel mahalle örgütlerine yönelik ya da sadece COVID politikasına yönelik bunu şimdilik bilemiyoruz. Evet ama yani son haberlere de şöyle kısaca göz atıldığında Covid ile ilgili bu kısıtlamaların mesela Guangzhou şehrinde ortadan kaldırıldığı protestolar üzerine haberi var ayrıntılı bir haber var Guardian gazetesinde ayrıca da Çin başkan yardımcısının da bir sinyal verdiği bu konuda değişiklikler olacağına dair yani bazı lockdown denen bu kapatmaların rahatlatılması kaldırılmasının yanı sıra başka tedbirler de alınacak ve yeni bir yöne doğru gidilecektir diye bu isyanların dikkate alındığını gösteren de bazı haberlerden bahsediyor gazeteler bakalım ne olacak elbette yani bu protestoların etkili olduğu açık benim e, gördüğüm şeylerden bir tanesi rahatlatma politikalarından bir tanesi işte on günlük karantina süresi sekiz güne indirilecek. İşte kesin şart o, yani çok gerekli olmadığı durumlarda e, kapatmalar hafifletilecek e, gibi e, ben de şeyleri okudum. Evet e, yani Sun Chunlan diye birisi Çin'in başkan yardımcısıymış. Bayağı e, resmi haber aşansından açıklama yapmış. Helen Davidson bildiriyor şeyden. E, Guardian'dan. ilk sinyalleri verdi. Ya, rahatlatıyoruz. Yani ürkmüş oldukları anlaşılıyor içinde. iktidarın bu güçlü. Senin de biraz önce çeşitli kaynaklardan aktardığın gibi yaygınlık gösteren birçok şehre yayılma e, şey gösteren eğilimi gösteren ayaklanmaları dikkate alıyor herhalde. Evet ama bir yandan da COVID devam ediyor. Evet. Bu rahatlatma tedbirleri olduğunda COVID'in yayılması nasıl olacak? Hani ekonomi zaten şu anda insanların hayatını olumsuz yönde etkiliyor gibi yorumlar da var. Bunun devamı gelebilir. Çeşitli etkileri olacak. İzlemek lazım. Evet evet aynen yani İran'daki gibi orada da çok ciddi bir başkaldırı görüldü, görüldü yani görülüyor. Evet e buradan Almanya'ya geçelim. Ee, Katar Dünya Kupasıyla e, gündemdeydi ve Dünya Kupasıyla e, işte Batı'daki yerini sağlamlaştırmak ya da işte görünürlüğünü artırmak olumlu anlamda e, bunun böyle etkileri olduğu söyleniyor genellikle Batı medyasında. Şimdi Katar'ın yeni bir adım oldu e, Almanya ile. 15 yıl boyunca sürecek uzun vadeli sıvılaştırılmış doğalgaz anlaşması imzalandı. Buna göre 2026 yılından başlayarak, 15 yıl boyunca 2041'e kadar Katar Almanya'ya sıvılaştırılmış doğalgaz gönderecek. Bu iki açıdan eleştiriliyor. Birincisi Almanya Dünya Kupası'nın işte Katar'da düzenlenmesini hem LGBT'lerin hakları açısından hem de işçilerin kötü çalışma koşulları arasından, açısından en sert eleştiren ülkelerin başında geliyordu. Bir yandan ülkeyi böyle eleştirirken, Katar'ı böyle eleştirirken bir yandan da Katar'la bir nevi bir işbirliği anlaşması imzalamış oluyor. Bu eleştiriliyor. Almanya'dan Berliner Zeitung gazetesinde şöyle bir yorum var. Bir yandan Alman siyasetçiler Katar'da gökkuşağı renkli kol bantlarıyla ortalıkta dolanırken öte yandan ülkedeki mutlak monarşiyi, uzun vadeli fosil yakıt anlaşmalarıyla finanse ediyor olmamız ne kadar acı demiş. Ee, i̇şte Alman İçişleri Bakanı e, şeyi maçı e, gökkuşağı renkli kol bandı ile izlemişti. Bu gökkuşağı renkli kol bantları e, Katar'daki eşcinsel haklarının ihlal edilmesine yönelik bir protesto olarak e, takılıyordu. Bir bu yönü var anlaşmanın öte yandan bir başka eleştiri noktası da Almanya 2045'te karbon nötr olmayı hedefliyor. 2045'te karbon nötr olacak bir ülkenin 2041'e kadar kendisini bağlayan bir fosil yakıt anlaşması imzalıyor olması enteresan olarak görünüyor. Zeit online gazetesindeki yorumcu şöyle demiş. Böyle bir enerji politikası, Büfeden bir değil de iki paket sigara alan sigara tiryakisinin haline anımsatıyor. Bunları içeceğim ama haftaya bırakıyorum. Maalesef bu politika da pek de işe yaramıyor genellikle demiş e, buradaki yorumcu. E, üstelik bu anlaşmayı e, Gidip Katar'da imzalayan şansölye yardımcısı ve aynı zamanda ekonomi bakanı Robert Habeck de Yeşiller Partisi'nin üyesi. E, Abi bunu bu anlaşmayı açıklarken e, şey demiş yani Rus gazına bağımlılığımızı bitirmek için farklı kaynaklardan gaz tedarik etmemiz gerekiyor. Bu da bu kapsamda yaptığımız anlaşmalardan birisi demiş. E, öte yandan hani Almanya'nın bu politikası eleştirilirken e, şunu da söylemek lazım. E, anlaşma bir kere Katar bunu önce 25 yıllığına yapmış. Evet. Almanya 25 yılı istemediği için e, bu anlaşma süreci biraz sürünceme de kalmış ve sonunda 15 senede e, uzlaşmaya varılmış. E, ayrıca yıllık e, alınacak elendi sıvılaştırılmış doğ doğa gaz miktarı da 2 milyon ton. Bu çok yüksek bir oran değil. E, Almanya'nın şu andaki yıllık enerji tüketiminin yüzde üçüne denk geliyor. Yani Rusya'dan daha önce alınan gazla karşılaştırıldığında onun 17'de 1'i kadar yani Rusya'dan alınan gaza kadar gaza kıyasla e, oldukça düşük bir miktar. Dolayısıyla hani düşük bir miktar için kendisini 15 yılına bağlamış gibi görünüyor. Dolayısıyla yani karbon nötr olma hedefini 2045 yılında hala korumakta olduğunu gösteriyor bu anlaşma şeklinde yorumlar da var. Evet, e, bu dün de birazcık üzerinde durma fırsatı bulmuştuk. Democracy Now!'da Jules Boykoff'la yani eski Amerikalı futbolcu ve yazar çok önemli bir görüşme yapmıştı. Amy Goodman onunla mülakat. Ve yani iklim ve hem iklim açısından, iklim yıkımı açısından hem de politik sonuçları itibariyle 2022 Dünya Kupası'nın tamamen bir kere hayatta ilk defa Katar'ın aşırı sıcak yazları dolayısıyla kış, kışın düzenleniyor. Dünya tarihinde ilk defa Dünya Kupası buna boyun eğilmiş. İkincisi Katar'ın ve FIFA'nın yani Dünya Futbol Federasyonu'nun Greenwash dedikleri, yeşil bazana yaptıkları yani Dünya Kupası'nın tamamen karbon nötr olduğunu söylemeleri tam bir yalandır diyor. Ve herhangi bir bağımsız da Denetleme imkanını da izin vermemişler. Yani Almanların da bu işe ortak olduğunu söyleyebiliriz işte senin anlattıkların doğrultusunda. Ayrıca da Katar'ın, Katar, Katar Emirliği'nin bir de sports washing dedikleri spor badanası yapmaları. Yani oyunları kendi içindeki bu işçilerin haklarını mahveden, ezen, geçen ve çok sayıda için ...ölümüne binlerce işçinin... ...altı bin kusur işçinin ölümüne... ...on yıl içinde bu oyunların... ...düzenlenmesinden bu yana... ...yani düzenleme kararından bu yana... ...ölmesi ve çok kötü şartlar... ...altında çalıştırılmalı... ...bu kefalet denen bir korkunç sistemle... ...falan. Bunları da göz ardında... ...unutturmak için yapılmış bir... ...ayrı bir... ...badana durumu da... ...spor badanası durumunda da... ...olduğunu söylüyor... Yani Katar'da aslında Dünya Kupası düzenlemenin bir iklim felaketi olduğunu da açıkça ortaya koyuyor. Onu da belirtmek istedim. Evet, yani bu, işte bu anlaşmada Katar'ın e, tüm bu hak ihlalleri yapan bir ülke olmasına rağmen meşrulaşması, e, diğer aktörler gibi bir aktör gibi görülmesi ve ona öyle muamele edilmesi. E, aynen öyle. Yani işte bir başka bu yönde atılmış bir başka adım bu anlaşma yani sembolik açıdan da önemli bu nedenle. Evet aynen öyle rüyalar diyarında dolaşıyoruz yani evet. Evet e, ve Fransa'ya geçelim e, buradan e, Fransa'da e, geçtiğimiz hafta e, sol Parti e, sol Parti üyesi e, bir milletvekili ülkede boğa güreşlerinin yasaklanması için e, bir yasa teklifi verdi. E, biz bu boğa güreşlerini daha çok İspanya'dan, ve Latin Amerika'dan kısmen biliyoruz. E, ama Fransa'nın İspanya'ya komşu güney bölgelerinde de e, boğa güreşleri oldukça yaygın. E, i̇şte bu milletvekili bunun bu, bunun yasaklanması için bir e, teklif verdi ve sonra ülkede ciddi bir tartışma başladı. E, sonrasında hem boğa güreşlerini destekleyenler hem de hayvan haklarını savunanlar yine farklı şehirlerde protesto gösterileri ya da işte çeşitli eylemler düzenledi. Aslında genele baktığımızda Fransa'da yaşayanların yüzde yetmiş yedisi çeşitli anketlere göre yani kimisinde yüzde yetmiş beşi ama çok önemli bir kısmı bu güreşlerinin yasaklanmasını destekliyor ancak öte yandan güneyde bu güreşlerin yapıldığı yerde buna karşı çok sert bir tepki var dolayısıyla yönetimin hani siyasetçilerin böyle bir adım atarken hani küçük bir Dar bir bölgede olsa ya da nüfusun azınlığını da oluştursa hani bu tepkileri önemsiyorlar e, ve bu tepkiler verilirken e, temel dayanak noktalarından bir tanesi temel argümanlarından e, bir tanesi e, şey e, bunun bir e, Ülke, o bölgenin ve Fransa'nın e, özgün karakteristiklerinden birisi olduğu, hani Fransa'yı Fransa yapan ya da o bölgeleri o bölgeler yapan e, gelenekler e, olduğu şeklinde. E, bu bu greşinin yapıldığı bölgeden bir belediye başkan örneğin şöyle diyor: Güneyde neyin doğru, neyin yanlış olduğunu son derece ahlakçı bir tonla. Paris'ten açıklanması girişimi olarak e, görüyor bu e, yasa teklifini e, ve şiddetle reddediyor. E, şey Macron'un partisinden e, bir milletvekili de e, yasa dışı ilan edeceğimiz bir sonraki geleceğimiz hangisi olacak acaba diyerek bu geleneğe sahip çıkıyor. Öte yandan hayvan hakları aktivistleri e, bir boğanın acı çekerek ve yavaşça öldürülmesinin neredeyse bir işkenceyle öldürülmesinin bir gelenek olamayacağını, böyle bir şov olamayacağını ve buna sahip çıkılamayacağını e, iddia ediyorlar. E, bir hayvanın hakları örgütünün başkanı e, Fransa'da Humanite gazetesinde e, şöyle bir yorum yapmış. Halkın çok büyük bir çoğunluğunun doğayla ve hayvanlarla saygı dolu bir ilişki kurmaya çalışma, kurmaya çabaladığı gerçeği siyasi karar vericiler tarafından görmezden geliniyor. Fransızların artık istemediği bu barbarca boğa güreşi geleneğine son vermenin vakti geldi e, diyor buradaki yorumcu. Öte yandan Le Figaro gazetesindeki yorumcu bu boğa güreşlerini destekliyor ve diyor ki yani bunu yasaklama girişimi Fransızları maddi ve manevi miraslarından yavaş ancak emin adımlarla yoksun bırakma girişiminin acımasız yeni bir halkası diyor ve şöyle devam ediyor. Küçük kasabalar ölürken kırsal bölgeler gitgide boşalırken metropolleşme kamusal alanları uluslararası markalarla aynılaştırırken sıra bölgesel bir geleneği ceza kanununda suç olarak sınıflandırmaya mı geldi? Boğa güreşini yasaklamaya kesinlikle gerek yok diyor. Son olarak şunu da söyleyeyim. Boğa güreşi İspanya'da bu tepkiler nedeniyle gittikçe daha az bu organizasyonlar düzenleniyor. Neredeyse yarıya inmiş e, durumda. E, Latin Amerika'da da sponsorlar çekiliyor ve bazı mahkeme kararlarıyla e, boğa güreşleri artık daha az düzenleniyor. Öte yandan Fransa'da İlginç e, İzleyici sayısı artıyor. Her yıl 2 milyon insan sayısının boğa güreşini izlediği söyleniyor. Öte yandan her yıl 800 ila 1000 boğada e, bu gösteriler sırasında, bu yarışlar sırasında e, öldürülüyor. Evet. E, şunu söyleyeyim, e, yasa tasarısının e, geldiği son nokta. O kadar çok işte şey önerisi verildi ki, yasa teklifinin değiştirilmesi önerisi verildi ki bir şekilde yasalaşma süreci bunun bloke edilmiş oldu ve dolayısıyla milletvekili önerisini geri çekmek zorunda kaldı. Önümüzdeki aylarda tekrar gündeme gelebilir. yani sunulabilir yasalaşması için ama hayvan hakları aktivistleri bile bunun yasalaşma or imkanının çok düşük olduğunu söylüyorlar. Genel olarak yani bu güneydekilerin güçlü bir şekilde tırnak içinde geleneklerine sahiplenmeleri e, siyasetçileri korkutuyor görünüyor Fransa'da evet doğrusu insanın nefesi kesiliyor genel riyakarlık düzeyinin buralara ulaşması karşısında peki e, Fr e, Fransa'nın milli geleneğiymiş öyle mi yani İspanya'dan <gülüyor> daha da fazla evet onu da öğrenmiş olduk e, bu Fransızcası ne acaba boğa güreşinin İngilizce'de bullfighting deniyor biliyorum. Türkçe'de bambaşka bir şey yani güreşmek gibi bir şey kullanıyorlar. Halbuki işte biz, senin söylediğin gibi bu pek bir güreşe benzemiyor. Doğrudan doğruya bir katliam halini alıyor. Binlerce boğanın her sene öldürülmesiyle. Üstelik de ön, ön planı da var. İşkence ediliyor. Pikador denilen işte o mızraklıkları İspanya'daki adı Pikador. Mızrak... Doğrudan çevirirseniz zaten dövüşmek. Evet, dövüş. kovaşmak Boğa dövüşü. Boğa savaşları. Boğa savaşları yerine boğa güreşi deniyor Türkçede de çok hafifletici bir terimle. Yani bunun boğaların işkence görerek patır patır öldürülmesine hala bir milli gelenek ve insani değer atfetmek de doğrusu şaşırtıcı ama bu gibi şeylere şaşırmamaya epey zamandan beri öğrendik diyebiliriz. Evet, e, üstelik bu Fransa'da oluyor, işte medeniyetin beşi dediğimiz bir yer e, ve e, hani güreş dediniz güreş eşitler arasında e, olan bir şey. E, Oysa ki hani e, gerçekten ayrıntılarına baktığınız zaman e, insanın yüreği kaldırmıyor tüyleri diken diken oluyor. Yani yaralanmış en başından yaralanmış bir boayı işte harekete geçirip onun bir takım hareketler yapmasını sağlamak ve sonunda da işte öldürücü darbeyi vurmak şeklinde olan bir gösteri bu aslında. Yani işkencenin bir hayvana işkence edilmesinin ve öldürülmesinin gö gösterisi bunun yani böyle bir geleneğe gelenekten utanmak yerine onu sahip çıkıp devam ettirmeye çalışmak gerçekten Fransa gibi bir yerde, yani medeniyetin beşi denilen yerde bunu yapıyor olmak gerçekten şaşırtıcı. <gülüyor> evet. Böylece bitirmiş olayım bugünkü Eurotopics bülteninden aktardıklarımı gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkürler Tuba görüşürüz görüşmek üzere. <gülüyor>